Selman'ın ile Ebu Derda, Ensar ve Muhacir kardeşliğindendir. Bu kardeşlerden Ebu Derda, Müslüman olduktan sonra kendisini ibadetten alıkoyduğu için, Ticareti dahi bırakıp, Kendini ibadete vermiş bir kimseydi. Bir gün Selman, Kardeşi Ebu Darda'yı ziyarete gitti, Ve dostunun hanımını bakımsız elbiseler içinde görünce çok şaşırdı ve, Bu ne hal diye sordu. Ümit Derda, kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ima ederek, kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı ki karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek ikram etti. Selman onun kendisiyle birlikte yemesini isteyince, Ebu Derda, ben oruçluyum kardeşim dedi. Ancak Selman, sen yiyene kadar ben de yemeyeceğim deyince, Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda gecenin bir yarısında erkenden namaza kalkmıştı. Bu durumu fark eden Selman yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda'yı Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna doğru Selman Ebu Derda'yı hadi şimdi kalk diye uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman Ebu Derda'yı karşısına alarak kardeşlik hakkından doğan şu samimi uyarıda bulundu. Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver. Bu olaydan sonra Ebu Derda Efendimiz'e gelerek hadiseyi anlattı. Hz. Peygamber Selman doğru söylemiş buyurarak Selman'ın kardeşine olan uyarısını takdir etti.